Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Size Orta Avustralya'dan yani biraz kıyılardan içeride Renmark denilen bir e, meyvecılık, sebzecilik şehrinden telefon ediyorum. E, Allah hepinizden razı olsun, Cuma'nız mübarek olsun. Ramazan'dan sonra Müslümanların en çok dikkat etmesi gereken nokta Ramazan'da kazandığımız güzel alışkanlıkları Ramazan'dan sonra elden kaçırmamak. Kaybetmemek, iyi evsafı tekrar bozmamak, Pır, pırıl pırıl pırıldamış, nurlanmış olan şeyleri tekrar tozlanıp paslanmış hale getirmemek çok önemli. Efendim çok dikkat etmek lazım. Hepimiz uyanık olmalıyız. Ramazan'da güzel şeyler kazandık. Mesela sabrı öğrendik. Ramazan sabır ayıdır. Oruç tutarak sabrı öğrendik. Sabrı nasıl öğrendik? İnsanın en çok muhtaç olduğu şey nedir? Kendisinin yaşamı için gerekli su. Ya da onları bile efendim karşımızda dururken yememeyi, içmemeyi, böylece kendimizi tutmayı, sabretmeyi öğrendik. Demek ki sabır e, işinde devamlı olmalıyız. Bu güzel vasfı kaybetmemeliyiz. Sabrın tabi çeşitleri var. Bir, ibadetleri yapma devam için sabır. İşte bu sabıra sebat diyoruz. Yani sebatlı olmak. Bu önemli. Bir de efendim, e, bir işi yapacağı zaman insan çeşitli meşakkatlerle, zorluklarla karşılaşır. O zorluklara göğüs germek, tahammül etmek efendim yani yılmamak bu da bir çeşit sabır efendim. Bir de e, insan çeşitli çeşit böyle cazibeli e, efendim, avantajlı, avantalı efendim. Bunları mahsesten kullanıyorum çünkü hani e, şeyde edebiyatta mevcut olduğundan böyle bazı insanların gözlerini açarak böyle Ağzının suyu akarak böyle atıldığı işte günahlar vardır, haramlar vardır, tatlıdır, caziptir ama günahtır, haramdır, yasaktır, olmaması gerekiyor. Cazibelidir. İşte onlara karşı da insanın kendisini tutması lazım. Yani e, o, o cazibesine kapılıp da günaha efendim düşmemesi lazım. Sabrı öğrendik. Tabi e, sebat olsun, tahammül olsun efendim ibadetleri yapmakta Efendim insanın dişini sıkması olsun. Günahların cazibesine rağmen günahlara kapılmamak, direnmek, kendisini korumak, kollamak efendim takvaya sahip olmak olsun. Bunların hepsi güzel vasıflar. Ramazanda bunların bir ay talimini yaptık, idmanını yaptık. Efendim askerin mesela sabahtan akşama bazı şeyleri yapa yapa yapa yapa efendim o işi artık alışhurda iyice yerleşmiş olarak rüyada bile yapması Efendim, şuuru olmadığı zaman bile otomatik olarak mihaniki olarak efendim yapması durumu olduğu gibi efendim güzel şeyleri e, devam ettirmemiz lazım. Bunları yaptık, yaptık. Bundan sonra devam etmeliyiz. Güzel alışkanlıklarımızdan birisi de Kur'an-ı Kerim. Her gün bir cüz okunuyordu. Ramazanda bir cüz tamamlansın 30 günde. 29 gün sürse bile işe biraz acele ediliyordu. 30 cüz tamamlanıyordu Ramazanda. Bence Ramazan'dan sonra da Kur'an-ı Kerim'le olan bu güzel bağlantımız devam etmeli. Her gün bir cüz okunmalı, bir cüz takip edilmeli. Efendim hafızlar okumalı, cemaatler de dinlemeli. Sonra mesela Ramazan'da hep camiye gitmeye alıştık. Efendim her akşam mutlaka iftardan sonra ne yapıp yapıp bir camiye gidiyorduk. Cemaatle namaz kılıyorduk. Biliyorsunuz cemaatle namaz kılmak evde namaz kılmaktan en aşağı 27 kat sevaptı. Eğer gittiği cami mahalle mescidi ise yani cuma kılınmayan bir namazgah ise fıkıh kitaplarının yazdığına göre sevap 27 kattır. Cuma namazı kılınan büyük bir mescid ise el mescidül cami derler Araplar böyle büyük mescidlere cuma namazı kılınan. İşte orada sevap 50 mislidir. E, cemaate alıştık. Bu da güzel bir alışkanlıktı. Yemeği yiyorduk. Her ne pahasına olursa olsun teravih namazını kılacağız diye camiye gidiyorduk. Ne kadar güzel. Bu alışkanlıkları devam ettirmek lazım. Ramazandan sonra cemaatten kopmak, Ramazandan sonra Kur'an'ı rafa kaldırmak, Ramazandan sonra sabrı bir tarafa bırakmak, Ramazanda efendim e, edindiği güzellikleri unutmak doğru değil. İşte biz de bu e, meyanda yani bu cümleden olarak ee, bu düşüncelerle arkadaşlarımızla burada karar verdik size de iletiyoruz ki siz de yapın diye efendim her gün bir cüz okunacak mesela o gün kameri hicri ayın hangi günü 14. günü tamam 14. cüz, cüz okunacak hangi günü 22. günü tamam 22. cüz okunacak diye böyle efendim karar verdik allah Teala Hazretleri Kur'an'la bağlantılarımızı çok efendim canlı kuvvetli eylesin Kur'an-ı Kerim'i severim. Kur'an-ı Kerim de bize Allah Teala Hazretlerinin huzurunda şefaatçi olsun. Ben de kendi kendime karar aldım. Ben, bana her gittiğim yerde konuşma teklif ediyorlar hocam. Bir konuşma yap diye. Ben de o gün hangi cüzde ise o cüzden bir konu seçmeyi seçme kararı almıştım. Şimdi size efendim bu içinde bulunduğum günün cüzüne, cüzü içinden bazı ayetleri açıklamak istiyorum. Efendim e, Allah Teala Hazretleri e, anlayıp dinleyip uyuyup efendim, rızasını kazanmayı nasip eylesin. Bu Ankebût Suresi'nin 64. ayet-i kerimesi. Zaten 69 ayet tamamı. Efendim okuduğum 1. ayeti i kerime. Buyuruyor ki Mevlamız, alemlerin Rabbi, yaradanımız yüce Allahu Teala e, efendim Celal ve Ala Hazretleri "Buama hazihil hayatud dunya illa lehvün ve le'ib" ve innet daral ahirete la hiye el haywan lekano bu birinci ayet-i kerime bakalım kaç ayet daha aşağı doğru gidebileceğiz birinci ayet-i kerime neyi anlatıyor bize ve ma hayatı dünya bu hayatı dünya değildir illa lehvün ve la'ib ancak efendim bir oyalanma ve bir oyundur başka bir şey değildir bu el-hayatü dünya ne demek? Bize yakın olan, içinde bulunduğumuz hayat demek. Dünya burada yeryüzü manasına, küre manasına gelmez. El-hayat kelimesinin sıfatı. El-hayat ed-dünya. Yani en yakın olan hayat, daha yakın olan hayat. İki tane hayat var. Birisi el-hayatül ahire. Sonraki hayat, öbür hayat. Öbür dünyadaki hayat diyoruz ya, bu tabi biraz hatalı oluyor. Arapça bilenler kulaklarını tırmalar bu çeşit tabirler ama tıp yerleşmiş. Öteki hayat, ölümden sonraki hayat, efendim ahiret diyoruz ona kısaca. El-hayatü'l-ahiret, ahiret sonraki demek. Sonraki hayat, el hayatı dünya da şimdiki, şu andaki hayat, yani yakın olan içindeyiz ya, yakın ya bize, işte içinde olduğumuz için el hayatül dünya. Şu anda biz birinci hayattayız e, şu konumda. Bu bir hayat. Buna el hayatü dünya diyoruz. İnsan öldükten sonra efendim, e, kıyamet koptuktan sonra el hayatül ahire. İkinci, öteki hayat başlayacak. Efendim, bu dünya hayatını nasıl tarif ediyor Rabbimiz? Reva hazihil hayatü dünya. Bu birinci hayat illa ve lehv. Bir oyalanmadan ve eğlenceden başka, oyundan başka bir şey değildir. Oya, lehv ne demek? İnsanın efendim gafilce oyalay, o, oyalanması efendim havaya boş zaman harcaması demek. Laib ne demek? O da oyun demek. O, oyun oynamak demek. Yani havaya harcama ve bir oyun. Bu dünya hayatı böyle bir gaflet ve bir oyundur. Birçok kimse için böyle. Maalesef efendim birçok kimse hayatın önemini anlayamıyor. Hayat boşa geçiyor bir oyun ile bir takım oyunlarla, eğlencelerle efendim ziyan oluyor bu hayatı dünya. Peki işin doğrusu ne? İşin doğrusu Hı? efendim hayatı dünyanın bir imtihan olduğunu bilmek, ahirete hazırlanmak. Bir saniyesini bile bo boşuna harcamamak. Nitekim ayet-i kerimenin devamında buyuruyor ki: "Ve dar el ahirete le'iyel haywat." E, ahiret e, darına ikinci ev, yani ikinci yurt yani e, ahirete gelince dar yurt demek, ev demek, ahirette sonraki demek. O sonraki yurda yani bu hayatı dünyadan sonra gelecek olan sonraki yurda gelince lehiyel hayavan işte asıl yaşam o. Asıl yaşam o. Hayavan kelimesi hayat kelimesi gibi mastardır aslında. Yaşam demek, yaşamak demek yani. Asıl yaşamak işte o. Asıl hayat o. Efendim, yaşayan mahluklara da biz hayvan diyoruz. Yine aynı kelime. Yalnız hayavan demiyoruz. Hayvan diyoruz. Canlı demek yani. Hatta belki duymuşsunuzdur. Biraz da garibinize gitmiştir. El insanı hayvanın natikun diye Arapça bir tarif var. İnsanoğlu nedir? El insanı hayavanun natıkun. Canlıdır insan. Hayavan canlı demek konuşan canlı yani konuşma meziyeti çok önemli olduğundan insanı öyle tarif etmiş diye düşünür el insanı hayvanın natıkın diye tabii hayvan falan deyince insan Türkçe'de o bir hakaret manasında kullanıldığından garipsiyor ama burada hayvan ne demek yaşam demek yaşamak demek hayat demek yani asıl hayat işte o öteki yurt var ya İnsanların öldükten sonra, dünyanın kıyam bozulmasından, kıyametin kopmasından sonraki asıl öbür taraf var ya, asıl hayat işte o, ahiret yurdu, işte asıl yaşam o, orada asıl yaşam diyor Rabbimiz, alemlerin Rabb'ı. Levkanu <gülüyor> yalemun ah keşke cahiller, imansızlar, gafiller bunun böyle olduğunu bir anlayabilselerdi, bilselerdi diye de efendim, bir ifade ile bitiyor. Yani düşündürücü, heyecanlandırıcı bir sözle bitiyor ayet-i kerime. Demek ki bu dünya hayatı neymiş bazı kimseler için maalesef? Bir böyle oyalanma, bir oyun, bir efendim eğlence gidiyor işte. Efendim ama işin doğrusu burası insanın asıl yeri değil. İstese de kalamıyor. Asıl efendim asıl yurdu, asıl güzel yaşamın olacağı yer ahiret. Keşke bunu insanlar bilmiş olsalardı diyor. Evet, birçok insan maalesef böyle düşünmüyor. allah Teala diyor, buyuruyor, evet birçok insan böyle düşünmüyor. Bir kere bizden önce yaşamış olan milletlerin inançla ilgisi olmayan düşünürlerinin ortaya attıkları sözler var, görüşler var. İşte onlar felsefe tarihine girmiş, İşte filanca filozof, filozof şöyle dedi, filanca filozof. Böyle dedi. Filosofa Araplar hakim derler. Efendim, e, biz de düşünür diyoruz ama bu e, şey de efendim, hindi de düşünür ama tabii düşünme, sistemli, düzenli düşünmek, derli toplu düşünmek ve bayağı yüksek seviyede efendim, düşünmek demek. Şimdi, birçok kimse boşver ahireti diyor. Ahirete inanmıyor, ahireti inkar ediyor. Ne varsa bu dünyadadır diyor. Bazı ...inanç sahipleri bile böyle inanıyor. Efendim... ...vur patlasın, çal oynasın... ...eğlenmeye bakıyor. Tabii... ...eğlenmek ve keyif içinde para lazım olduğundan... ...parayı her ne yolla... ...olursa olsun elde etmek... ...önemli oluyor bazı insanlar için... ...yani maddeci insanlar için... ...gözünü hırs büyümüş insanlar için... ...para her şey oluyor. Din, iman, her şey... ...para oluyor. Onu kazanmak için de... ...icabında yol kesiyor... ...icabında soygun yapıyor icabında insan kandırıyor, icabında kan döküyor, icabında can yakıyor, icabında safları aldatıyor, efendim bir çaresini buluyor, milyonları, milyarları, efendim trilyonları yutuyor. Hatta diyorlar ki yani bu işin fecaatini belirtmek için bu adam deveyi görse hamuduyla yeter. Yani deve kocaman bir mahluk, üstünde de hamut denilen oturmaya mahsus semer gibi şeyi var onu bile çıkarmayacak neredeyse bütünüyle böyle ağzına atacak o kadar hırslı o kadar haramdan korkmayan insan falan manasında birçok kimse böyle. Batı böyle. Batı materyalist, komünistler onlar da materyalist. Efendim ahireti inkar ediyorlar, dini inkar ediyorlar. Her şey para, her şey maddiyat. efendim Karl Marx'a göre, efendim bilmem Lenin'e göre, falanca düşünüre göre, falanca dinsiz efendim filozofa göre Efendim e böyle. Ama bu doğru değil. Yani ahiret var. Dünya hayatı geçici, kısa. Yani hani o, bu lafları söyleyen insanlar hepsi toprağın altında. Bir ara heykelleri dik dikilmişti. Şimdi heykelleri parçalandı. İpleri taktılar, heykellerini devirdiler. Biz Azerbaycan'a, Özbekistan'a gittiğimiz zaman çok devrilmiş heykel gördük yani. Efendim böyle parça parça edilmiş. Siz de belki e, mücmalarda e, efendim böyle resimlerini görmüşsünüzdür. Birçok şey aldanıyor bu dünyaya. Hiç bitmeyecek sanıyor dünya hayatı ama bitiyor. Gençlik de elde kalmıyor. Hayat da elde kalmıyor. Fani dünya. Muvakat dünya. Efendim sayılı günler gelip geçiveriyor. Bir de bakıyor ki insan iş bitmiş. İşin sonuna geldiği zaman da şairin dediği gibi geriye doğru baktığı zaman ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden eteklerinde Gümüş renkli bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak tabii ağlayarak bakıyor o zaman. <gülüyor> Ziyal edilmiş ömür yapraklarını e böyle merdivenin aşağısında yığılmış görünce havanın da akşam olmak üzere olduğunu görünce tabii o zaman ağlıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Bence tabii bu gerçekleri yaşamış insanlar daha iyi anlar yaşlı insanlar onlara sormak lazım efendim asıl hayat olan işte asıl hayat lehiyel hayavan ahiret yurduna rağbet etmek onu kazanmak yani cenneti kazanmaya çalışmak lazım Allah'ın rızasını elde etmeye çalışmak lazım işte bu gerçekleri biz müminler şimdiden biliyoruz peygamber efendimiz bildirdiği için Kur'an-ı Kerim yazdığı için biliyoruz da gayrimüslimler veya dinsizler ateist diyorlar yani tanı bile tanımıyor efendim insanlar filan onlar hiç bunlara inanmıyor. Onlar ne zaman anlayacaklar bu gerçekleri? Başları bank ettiği zaman başlarına ahirette bu gerçekleri gördükleri zaman hak sizin dünyadayken inkar ettiğiniz bu şeyler gerçek miymiş? Galû bela ve Rabbine Rabbimize yemin olsun ki gerçekmiş diyecekler ama o zaman iş işten geçmiş olacak. Hadi bakalım azabı çekin cezanızı, belanızı bulun denilecek onlara. Asıl mühim olan işte asıl hayat orası onu anlayıp onu elden kaçırmamak, güzel bir yaşam sürmek. Yani Müslüman ahireti hedef aldığı zaman, cenneti hedef aldığı zaman ne kaybediyor? Hiçbir şey kaybetmiyor. Ahireti kazanıyor. Dünyası da daha düzenli oluyor, toplumu da daha düzenli oluyor, ailesi de daha düzenli oluyor, işi de daha düzenli oluyor, kalbi de daha huzurlu oluyor, sıhhati de daha güzel oluyor. Her şey her şey tam Müslüman için daha güzel oluyor. Ama insanların çoğu bunu Anlayamıyorlar maalesef. Eee keşke anlasalar da akıllarını başlarına toplasalar da iş işten geçmeden efendim e, Allah'ın istediği çizgiye gelseler, tavrı takınsalar. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Firavun bile Musa aleyhisselam'ın karşısına çıkan onu efendim üzen efendim kadınları sağ bırakıp da erkekleri öldüren erkek çocukları öldüren Firavun efendim Musa aleyhisselam ve e, ashabını öldürme, öldüreyim diye arkasından kovalayıp da denizin kenarına kadar gelince ondan karşıya geçince e, denize şeyini, bineklerini sürdüğü zaman e, sular kapanıp boğulan Firavun ne diyor en son anda ben beni İsrail'in inandığı, şu Musa'nın, Harun'un inandığı Tanrı'ya ben de şimdi inandım. Ben de Müslümanlardandım diyor. Yani daha ahirete gitmeden dünyada öleceği zaman, gözünden perdeler kalktığı zaman gerçekleri anlıyor. Keşke iş işten geçmeden bütün insanlar anlasa. biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Yani dünyada ne kadar insan varsa bunların hepsi bizim kardeşlerimiz. Nereden kardeş oluyor? Hazreti Adem'in evlatları olduğu için kardeşlerimiz. Beni Adem. Adem'in evlatları. Beni, evlatları demek. Benim kelimesinin nun düşmüş şekli. Adem'in evlatları hepsi kardeşlerimiz. Ama imansız, kafir, cahil, efendim, fasık, facir filan. İşte keşke efendim doğru düzgün insanlar olsalar. E, Kur'an-ı Kerim onların bir durumunu gözümüzün önüne sermek için 65. ayet kerimede buyuruyor ki: "Fizarak ybu filfur, da aulaha muhlesin el admine, elam manajhum el berri, izahum yushrikun." Bu gibi herifler, bu cahiller, bu anlayışsızlar, asıl hayatın ahiret olduğunu, cenneti kazanmak gerektiğini, dünya hayatının ise bir eğlence, boş bir şey olduğunu, efendim oyun olduğunu, efendim anlayamayanlar gemiye bindikleri zaman, dalga çıktığı zaman, efendim gemi sallanmaya başladığı zaman Teavallaha muhlisin lehu'd din. Tamamen Allah'a inançlı olarak dinin içeriksiz olarak doğrudan doğruya efendim ibadetin Allah'a yapılması gerektiğine kani olarak muhlisin lehu'd yani Allah'tan başkasını düşünmüyorlar, şirk koşmuyorlar, halisane, katıksız olarak yine Allah için düşünür bir vaziyette başlarlar. Allah'a dua ederler. Ya Rabbi aman şu gemi batmasın. Aman kurtulayım filan. Efendim Kurtulursa neler yapacağım? Kurbanlar keseceğim fakirlere. Şunları dağıtacağım. Efendim açları doyuracağım, çıplakları giydireceğim. Şu kadar hayır, bu kadar hasenat yapacağım. Selam ma ne cahımı Allah onları dualarını kabul edip de çıkarttığı zaman yani o dalgalar gemiyi batırmayıp da o şiddetli fırtınadan kurtulup kasırgadan kurtulup e, Allah onları karaya çıkardığı kurtardığı zaman o zaman ne yaparlar? İzahum yüşrikun başlarlar Allah'a şirk koşmaya efendim Allah'ı e, hani sırf Allah'a dua ediyordunuz ne oldu şimdi? Başlarlar putlara vesaire eleme efendim müşrikane şey yapma e, denize verdikleri sözü unuturlar gemi sallanırken kasırga eserken Korkuyla yaptıkları efendim vaatleri unuturlar. لِيَكْفُرُوا بِمَا عَدَيْنَا هُمْ وَلِيَتَ مَتَّعُوا 66. ayet kelime, tehditli. Hadi bakalım kafirliklerine devam etsinler. Verdiklerimize küfranı nimette bulunmaya ve verdiğimiz nimetlerle nimetlenip nimetlenip de kafirliklerini yapmaya devam etsinler bakalım. Ve sevfe-i alemın. İleride anlayacaklar. İleride ne zaman? En ilerideki, en yakın zaman nedir? Gözlerinden perde kaldırılıp ölecekleri zamandır. Firavunun iman ettiği zaman gibi. Ondan sonrası nedir? Ahirette e, cenneti, cehennemi, süratı, mahkemeyi kübrayı görüp efendim, şafak attığı zamandır. O zaman anlayacaklar ama anlayacaklar ama işte işten geçmiş olacak. E, bu dünya hayatında biraz keyif yaptılar. Kâr mı? Hayır. Onlar fitil fitil burunlarından Gelecek. Evetem yaral, en alna haraman amilen ve yutakattafın nasrmin abilerim görmüyorlar mı bu Mekken'in müşrikleri Ya Resul, resulüm ey hadiim görmüyorlar mı biz bu beldeyi bak emniyetli bir muhterem hanemi şerif kıldık emniyetli bir belde kıldık insanlar burada rahat yaşıyorlar ve yutakattafın nasrmin abileri etrafındaki insanlar harp darp sıkıntı Efendim baskın bozgun savaş. Neler çekerken bak burası emniyeti görmüyorlar mı? Efe bil batılü minne ve ni'metillahi ekfurun. Batıla inanıp da efendim hala Allah'ın nimetlerine karşından körlük etmeye devam ediyorlar. Devam edecekler. Niye böyle nimeti idrak edip de Allah'a şükretmiyorlar? Niye Allah'ın yoluna gelmiyorlar? Senin davetini anlamıyorlar. İslam'ı kabul etmiyorlar. Hemen azlığımı men iftira Allah عَلَى اللّٰهِ كَزِبَنْ اَلْكَزَرَ hakkı اِلَا Efendim, Allah'a yalan isnat eden, yalan söylemek suretiyle, efendim, yalan şeyleri Allah böyle söylüyor diyerek yalanları iftira olarak Allah'a isnat edenler veyahut da kendilerine tebliğ edilen hakkı yalanlayanlar kabul edilen kabul etmeyenler kendilerine hak geldiği zaman efendim, kabul etmeyen Allah hakkında yalan yanlış, uydurma, yanlış inançları, fikirleri söyleyenlerden daha zalim kim olabilir? Demek ki dünyanın en zalim insanı kimmiş, en zalimleri kimlermiş? Allah'ın söylemediği şeyleri Allah söyledi diye insanlara yutturmaya çalışanlar yalan olarak, Allah'a böylece iftira edenler veyahut da Allah'ın hak peygamberleri, hak kitapları ile kullara göndermiş olduğu gerçekleri, gerçekler kendilerine geldikleri halde onlar mucizeleri, güzel şeyleri efendim gördükleri halde inkar edenlerden daha zalim kim olabilir? Evet en zalim bunlardır. Çünkü bütün kötülükler inançsızlıktan başlıyor. İnançsız insanın etrafına verdiği zararın haddi etmiyor. Asırlarca da devam ediyor. Bir inançsız efendim felsefofun yalan, yanlış, yamuk fikirleri asırlarca nice insanları raydan çıkartıyor. 19. yüzyılın <gülüyor> Korkunç materyalizmi 20. yüzyılda bizim memleketimizin şehitlerin evlatlarını Türkiye'deki efendim imanlı insanların evlatlarını nasıl kafir yaptı? Nasıl dinsiz oldular? Nasıl inkara girdiler? Nasıl İslam'dan koptular? Tabii Allah yani saklasın. Ne kadar büyük zararları oluyor bir inançsız insanın yazdığı bir kitabını söylediği bir sözün, zehirli bir sözün asırlar boyu zarar devam ediyor. İyi insanların Güzel sözlerinin faydası devam ederken ötekilerin de zararı devam ediyor. Bir mezhevinin güzel şeyleri, tesirleri Avrupa'da, Avustralya'da, Amerika'da insanların mevlevi olmasına, Müslüman olmasına sebep oluyor. Geçen gün burada söylediler, efendim, hatta birisi geldi, efendim İngiliz, hanımı çok terbiyeli, kendisi çok müetteb, hanımlar kısmında bizim hanımla görüşmüşler, çok bizim hanım terbiyesini beğenmiş. Ben de kendisini gördüm erkekler kısmında, bir yere davetliydik. Efendim, mevleviymiş. E, bizim de mevlana Efendimizle tabi yetibatımız var tabi ilgilendim ben. Efendim, onun bağlı olduğu şey Avustralyalı birisiymiş. Bize de selam göndermiş filan. E, bak, iyi insanların iyiliği, Evliyaullah'ın e, efendim kerametleri, faydaları, faziletleri, efendim. Ne kadar devam ediyor? ediyor? 20. yüzyıl nerede? Mevlana Celâddin Rumi Efendimizin meselesini yazdığı asır nerede? Mesajı hala insanlara nasıl güzel etkiler e, etki ediyor? Yunus Emre'nin ilahileri nasıl hala dillerden düşmüyor? Nice insan Efendim e, doğru yola giriyor. Allahu Teala azizleri iyiinin tesirini devam ettiriyor. Aksine bunun zıttı karşıtı olarak da kötü insanların İnkarcıların, kafirlerin, müşriklerin, cehennem Allah'a yalan eden, yalan din uyduran, yalan yolda yürüyen insanların da zararları devam ediyor. Ama ne olacak? Ela, cehenneme mesallid kafiri, cehennemdeki kafirlere yer mi yok? Onlar hepsi cehenneme takılacak. Nefsu, şey demek insanın, mekan demek yani, kafirlere yer mi yok? Mekan mı yok cehennemde? Hepsi cehenneme takılacak. Yerleri hazır. Velezine cahidu fiina, innehteyannahum şübilena. En sonuncu 69. ayete ulaştık. Ankebut suresinin buyuruyor ki allah Allahu Teala Hazretleri bizim uğrumuzda cihat edenlere gelince, velezine cahidu bizim uğrumuza, bizim rızamızı kazanmak için hak yolda cihat edenlere gelince diyenler şöyleler biz onları Efendim Hidayet yollarına güzel yollara Efendim faziletli yollara Efendim bize getiren kulu Allah'a erdiren yollara Efendim sokacağız Hidayet edeceğiz o güzel yollardan bize gelecekler bize kavuşacaklar Allah'ın sevgili kulu olacaklar yani bizim uğrumuzda efendim cihad edenlere Biz yollarımızı gösteririz. Yollarımıza onları sevgederiz kılavuzlarız buyuruyor. Müjdeliyor Allah-u Teala Hazretleri cihad edenleri ve اِنَّ اللّٰهَ الْاَمَالِ مُحْسِن۪ينَ hiç şüphe yok ki allah Teala Hazretleri Muhsin kullarıyla onları severek, destekleyerek onlarla beraberdir buyuruyor. Evet aziz ve muhteram kardeşlerim en son ayet-i cihad edenlerin ne kadar ne kadar Allah'ın sevgili kulu olduğunu anladık. Cihad ne demekti? Cihad Efendim Allah yolunda hakkın hakim olması, batılın silinmesi, yok olması, efendim kaldırılması için insanla İslam arasındaki bütün engelleri kaldırmak için yapılan bütün gayretler cihattır. İnsanın bazen kendisi, kendi nefsi efendim mani olur. Nefsiyle cihat edecek. Bazen şeytan karşısına çıkar, şeytanla cihat edecek, onu defedecek. Bazen kafir çıkar, kafirle cihat edecek. Bazen münafık çıkar, Efendim içi kafir, dışı Müslüman görünüşlü ama içi kafir herifler. Onlarla uğraşacak, hakkı tutacak, hayrı tutacak, güzeli tutacak, güzel şeyleri yapmaya edecek. Muhsin ne demek? Güzel şeyleri yapan demek. Hüsn kelimesiyle ilgili Muhsin, onun ifal babından şekli müslim güzellik demek hasen güzel demek insan güzel yapmak demek musin de güzel yapan insanlar demek böyle yaptığı işi güzel yapan insanlarla Allah muhakkak ki beraberdir ama ayet-i kerimesinin başına da baktığımız zaman bu her işi güzel yapan insanların mücahitler olduğu da anlaşılıyor. Allah'ın dinine hakim kılmak, hayrı hakim kılmak, batılığı yok etmek için cihat eden insanların müslim kullar olduğu anlaşılıyor buradan. allah Teala Hazretleri hepimizin maddeten, manen, aklen, fikren, kavlen efendim her yönden bütün çalışmalarını dinimizi geliştirecek, yükseltecek, Müslümanlara faydalı olacak şekilde o yönlere yönelmeyi hepimize Allah nasip etsin. Öyle olan kullarından eylesin. Muhsin kullarından eylesin. Her şeyi en güzel yapan kullarından eylesin Rabbimiz. Bizi o rızası yollarına, kendisine kavuşturan yollara Herkesin o yolları bizlere buldursun, o yollara bizi soksun. Kendisine kavuşanlardan, rızasını kazananlardan, cemaline erenlerden, cennetine girenlerden, rıdvan-ı ekberine vasıl olanlardan eylesin cümlemizi. Sizleri, bizleri, sevdiklerimizi, anne babalarımızı, evlatlarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı hep bu duaya dahil eylesin. İkici anda Aziz ve Partiye oğlum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.